Thank you. Sir Arthur Conan Doyle programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Conan Doyle sadece kurguda değil, aynı zamanda gerçek hayatta da dava çözüyor. Özellikle kapanmış, iki tane dava üzerinde çalışmış. Ve ikisinin de masum olduğunu düşünerek, suçlanan iki kişinin de masum olduğunu düşünerek ipten kurtarıyor. Bunlardan bir tanesi Edaji davası. Davaları ben düşündüğümde, Bunlardan birincisi zaten 1903'te başlayan bir sürecin. Daha 1906'da 7'de Doyle'ın olaya dahil olmasıyla gelişen bir süreç. Baktığımda bu davalara şunu görüyorum. Şimdi bir kere sen bir yazar olarak bir karakter yaratıyorsun. Ve yarattığın karakter seni aşıyor, gidiyor ve vücut buluyor. Yani neredeyse gerçekten hiç olmayan bir şeyden bahsediyoruz sen... Bir şey yazıyorsun, daha birinci hikayeni yazıyorsun. Adam nasıl bir tutmaksa o gerçek bir insana dönüşüyor. Ve popülaritesini hiç kaybetmeden gerçekten her yeni sunumuyla yeniden pırıl pırıl canlanarak yaşamaya da devam ediyor Sherlock Holmes. Bugünkü durumundan hepimiz haberdarızdır. Evet. Öyle olduğu için birazcık yaşının da ilerlediği bir dönem 1903'te işte 50 yaşlarında artık sanırım doğal 59'lu işte 850. ya da işte 40'ların sonunda. Ne 19 diyorsunuz. Yani 1903 yılında 19. işte 14. yani bu iş ya da işte ya. orada 44 yaşında 1907'de de 50 yaşında filan işte o civarda. Yani o, o davaya dönüşler. dahil olduğunda hani o dönem için o, o yüzyılın insanları için artık bayağı ileri yaşlar bunlar. Evet. Bir de kendisi yani biz mesela biraz önce kurgu olduğunu iddia ettik ya hikayelerimiz. Kendisi aslında Sherlock Holmes'u taşıyor da cisman Kendisi de bir yerde ufaktan şarlıklıklar da yapıyor yani reddetmiyor Sherlock Holmes'u sonuç itibarıyla. Tabi işte. Tabii. Onu yaşıyor birazcık ve e, öyle bir soru geldiği zaman ya yani siz böyle bir vaka önüne geldiği zaman o kendisi de bir e, keyifle değilse bile ya çocuklar yapmayın falan derken bile göz ucuyla bakıyordur yani. O karakterdi bir adam. Evet işte ama ben birazcık Sherlock Holmes'le o yaşa geldiğinde diyeceğim lafı getirdiğim yer evet. orası ki bir yaşında ilerlemesiyle Sherlock Holmes'le bir kapışmak istiyor. Üf. Kardeşim hani böyle bir karakter yarattım da bu sadece hayal değil. Senin dediğinle zaten çok özdeşleşen evet. ben de böyle bakabiliyorum. Zaten o o yüzden bu işi yapıyorum gibi bir duygunun ve bir böyle minicik iddilaşmak e, mı? Skançlığın falan evet. da yattığını hissediyorum altında. Ama bizim özellikle bu Edolci isimli at katilimizin o <gülüyor> nasıl suçlanan at katilimizin hikayesinde Jack the Ripper konuştuğumuzda, karın deşecek konuştuğumuzda detaylı bir şekilde içine girdiğimiz meseleler var. Bunlardan birincisi zaten Jack the Ripper yaşanalı işte 6-7 sene olmuş. Herkesin aklında bir seri katil meselesi var. Ne oluyor? Hintli bir adam suçlanıyor. Neyle suçlanıyor? Atların arazide karınları deşilmeye başlanıyor. Yaranıyor, yaralanıyor atlar. Önce atlarla başlıyor. Derken bunlar koyun, kuzu vesaire gibi başka hayvanlara da dönüşüyor. Kimsenin yakalayamadığı seri bir hayvan katili çıkıyor ortaya. Ve yıllarca bunun peşine düşüyorlar yakalayamıyorlar derken bir tane Hintli adamdan şüpheleniyorlar. Bu işin kökeni de daha böyle gerilede, gerilere dayandığı daha sonra ortaya çıkıyor. Ama ne konuşmuştuk biz Jack the Ripper'da da tam o dönemin yabancı düşmanlığı var. Yani daha adamın ne olduğu belli değil. Ha bu Hintli yapmıştır gibi bir meseleden adamı alıyorlar. Postalının izini bulduk diyorlar çamurda ki tam işte bilimsel yöntemin şeye eriştiği dönem. Polisler de kullanmaya başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Postal kıyafet eşleştirelim. İşte ceketinin üzerindeki at kılı ölen atın kılının aynısı vesaire gibi böyle kanıt toplayarak aynı Sherlock Holmes gibi Cinayet çözmeye, olay çözmeye başlayan bir polis var bir de karşımızda. Hı hı. Ama tek hatası e, yanlış adamı suçluyor olmaları. Tamamen xenofobik sebeplerle. Şimdi ona zenofobi diyebilir miyiz? Çünkü e, İngiltere'ye 200 seneye yakın Hindistan'da kalıyor. Ki oradan devamlı birilerini getiriyorlar. Bir, İkinci e, sınıf vatandaş yok. gözüyle bakıyor böyle. Hani. Dediğin doğru da burada diyebiliyoruz. Çünkü yaşanan yer baya böyle bir kasaba gibi bir şey. Bugün dahil olmak üzere o bölgede ...pek beyaz insan dışında kimse yaşamıyor. Yani o kasabalıların kendi ağzından söyledikleri... Anladım. ...bugün o, o devire göre anlattıkları şeylerden kaynak göstererek alıyorum bunu. Anladım. İş ya da kamyon vesaire değil. Yok yok. Yani. Bayağı bildiğin babasıyla beraber yaşayan bir adam. Orada kendi işi var, gücü var vesaire. Ve bu adam suçlanıyor. Bu adam hapse giriyor. Ayrıca daha Conan Doyle duymadan önce adamı suçluyorlar. İşte bir ceketinde... Kıl vardı diyorlar. Hı hı. Bilmem botunu o yöne doğru yürüyen ayak izini bulduk diyorlar. Adamı hapse atıyorlar. Adam 3 yıl hapiste yatıyor. ve Ama bir şey çıkıyor. Karşısında o dönemde imza toplayarak davanın yeniden açılması istenebiliyor. Bunun sebebi de hayvan ölümlerinin hala devam ediyor olması. Yani evet. Bir şey değişmiyor. Şey Aynı zamanda tabii ha, bir de bu karın deşencekle eşleştirme sebebi bu hayvan ölümleri sırasında. ...hikayeyi biraz parçalayıp böldüm ama... E, ...mektuplar gelmeye başlıyor. Mektuplarda hayvan ölümlerinin... ...nasıl olduğuna dair detaylar... ...anlatıldığı gibi... ...olay sırada çocuklar var... ...dendiğinde aslında karışıyor. Çocuklar ölmesin diye birini yakalamak zorunda... ...polis ve Edolci'yi yakalıyorlar. Adam hapside... ...yattıktan sonra işte bu... ...şey kamuoyu hareketi aslında... ...onun hapisten çıkmasını... ...hem sağlıyor hem de... Arthur Conan Doyle'nın dikkatini çekmesini Hı. sağlıyor... Gidiyor bu olaya dahil oluyor. Kendisiyle görüşmek görüşmeyi kabul ediyor. Ve daha dakika bir görüşmesinde hemen aynı Sherlock Holmes edasıyla gözlemi kullanmaya başlıyor. Adamla ilgili anlattığı ilk şey ilk gördüğünde gazete okuyor Eydolci. Ve gazeteyi böyle burnuna dayamış okuyor. Bakıyor bu adam miyop. Hemen notunu kenara alıyor. Çünkü adamın suçlamalarından biri gecenin bir yarısı bilmem kaç yüz Metrelik bir mesafeyi gidip, gidip gelmesi çamurda ağaçların arasında çiftliklerin çevresinde hatta tren yolunun üzerinden geçerek gidip hayvanları öldürüp geri dönmesi. Aynı zamanda da onlarca e, polis memurunun dolanıp bunu engellemeye çalıştığı bir dönemde bunu yaptığını. Ben bunun diyorlar. hikayesini okumuştum bu arada. Conan Doyle'nin böyle bir öyküsü de var. Ayrıca kendisi göz eğitim yani göz uzmanlığı olduğu için doktor olarak bir 50 metreden tanıyordur. Sadece şunu soracağım de Hakan, Burada bir pişmanlık olabilir mi? Artık olan da ben bir canavar yarattım falan değil. Yani benim hikayelerde anlattığım yöntemlerle polisler, polisçilik oynuyorlar evet. ve ondan sonra da belki de benim yüzümden adamın bir tanesi 3 sene 5 sene boşuna yatıyor değil mi? Öyle bir vicdan azabı Tabii falan yani da olabilir de yani. Beceriksizce yapıldığını görüp bakın doğrusu böyle yapılır demek istemiş de olabilir. Çünkü evet. vicdan azabının sonraki e, adımı suçlanmaktır. Bir baş... yani ilk önce kendini suçlarsın. Evet, Kendi birileri kendini, seni... birileri seni suçla. Başımıza iş almayalım diye belki bir <gülüyor> tane <böyle> ceketi, <gülüyor> melon şapkayı alıp gitmiş de olabilir. Çocuklar evet. yanlış anladınız diye. Ve ama gerçekten o detay meselesinde tam Sherlock Vary çalışmaya devam ediyor. Bir adamın miyop olduğunu görüyor. İşte yolu yürüyor bakıyor. Diyor ki gecenin bir yarısı miyop ya Adam bu yolu yürüyemez arkadaş. Yakalanmadan, görülmeden kimseye vesaire. Ondan sonra işte aile zaten sürekli anlattığı gibi... ...üzerinde cekette atkılı vardı diyorlar. O gece o ge ceketi giymediği ortaya çıkıyor. Evet. Bu at şeyin üzerine konduğu, suç atıldığı... ...bu da zenofobinin net bir şekilde orada şeyini gösteriyor. O kalabalık postallar arasından onun postalını nasıl seçtim vesaire... ...meselesi zaten büyük bir kargaşa. Çünkü bir suç işlendiğinde özellikle öyle küçük bir yerde... Anında yüzlerce bütün kasabalı oraya gelip oraları darmaduman ediyor. Onun da çok gerçekçi bir kanıt olmadığı çıkıyor. Aynı bir de çok net bir şekilde bunu reddetmesini sağlayan şey adamın suçluluğunu. Jiletle yapıldığı bunun ustura ile yapıldığını söylüyorlar. Evet. Evinden hemen usturaları topluyorlar Edolci'nin. Bu usturalarla atların karnını alttan yarmış diyorlar. Bıçakları araştırdığında ve diyor ki o bu jiletle yapılmamıştır. Jilet kesiği değildir bu işte şunun kesiyidir diyor şimdi aletin adını ben hatırlamıyorum vesaire bu kadar detaycı bir çalışmanın sonunda onun suçsuzluğunu yani adam çıkmış olması önemli değil adam hala suçlanmakta suçlu görülmekte en azından kamuoyunun önünde bu adamın suçsuzluğunu ispat ediyor bu örnekte bu dava ile ilgili 1972'de BBC'de yayınlanan bir seri var The Edwardians edajinin davası geçiyor. Bir de Nicholas Mayers'ın bir eseri var The West End Horror. Bu da bir Holmes hikayesi evet. ve Ederji davasından evet, Hı -hı. şey yapıldı ama bu sefer tabii ki kahraman bir kadın. Daha doğrusu suçlanan bir kadın Hı -hı. öyle söyleyeyim. Aynı zamanda 2005'te Julian Barnes'ın yazmış olduğu bir kitap var Arthur and George diye. Bu da aynı şekilde aynı davaya atıfta bulunuyor. Okumak isteyenler bunları bakabilir. Bir tane Hadi. küçük ekleme yapacağım dedim ya böyle bir tane öyküsü var diye tekrar şu an notlara falan baktım ve daha sonra da utanmazca Vikipediye açtım. The Adventure of the Silver Blaze öyküsünde aslında bir yarış atının ortadan kaybolması hikayesinde bahsettiğiniz gibi bıçaklar işte kesilme açıları. Ondan sonra bir karanlık bir şeyde bir otlakta işte gece vakti seyahat etmeler. Ondan sonra ayak izlerine bakmalar. Suç mahallinde milleti oradan uzaklaştırmaya çalışmak falan gibi böyle parça parça vesaireler. Bunların, içinde, e, bunların hepsi bu içerisinde mevcut. E, Türkçe'de de vardı bu. Adını tam hatırlamadım ama çevirisini yapın. The Adventure of the Silver Blaze. Ne deriz? Gümüş bir şeyin macerası, hikayesi Gümüş gibi. parlamanın macerası evet. vesaire. He, evet. Parıltı olabilir. Ha, Blaze öyle söylüyordu. Neyse e, tuhaf olan tabi 1892'de bu yazılmış olması. Kaç bir 892, adam evet. geleceğim görmüyor. ya da biri ona <gülüyor> şey yaparaktan, e, hayır böyle bir şey de olabilir aslında yani, yani, evet, yani çok susun. fazla tesadüflere inanmamak lazım. Ama yani detaylı bir Wikipedia sayfası olmasına rağmen ki e, neredeyse öykünün tamamını yazmışlar buraya e, şey eklememişler onu. popüler kültürde yok işte tarihi olarak böyle bir çakışma oldu 110'daki evet. davada şöyle şöyle şunlar oldu falan gibi hiç belirtmemişler onu ancak kendi sayfasında bulabilirsin atar hiç bir sürü yer tutuyor, tutuyor. Yani, e, ilginç belki de o yüzden gitti yoksa benim şeylerden bir copycat killer o bir olabilir, hikaye var ya evet. tadında bir şeyi belki de e, hissetmiş, olabilir. hissetmiş olabilir daha sonra da sanırım bir cinayet çözüyor bir cinayet yani çözüyor daha ee... su suçluyu, suçlu olmadığını neyse katilin suçlu olmadığını Aa, neyse, aynen bahittin. öyle Yalnız, enteresan bir, şey bir şekilde bakın <gülüyor> bu da ee, bu da dışarlıklı ee, hem Yahudi ama Alman şeyli Alman kökenli Yahudi evet. yani aslında Eşkinaz mı var? Sletter, e, Alman evet Eşkinaz Eşkinaaz mı deniyor? Ha. Öyle öyle bir şey. Mi? İspanyol demek. Dek yani, mi? Dek Deke deniyor galiba. Tam olarak emin değilim. Şimdi Onların kendi dilinde bir bir şey. Ama yani. evet. En azından Türkiye'de öyle basınıyor. Neyse, Almanya Yahudisi yani. Suçlanan Oscar Slater Bir yeraltı kumar işletmecisi. Hanesi işletmecisi. Hı -hı. 82 yaşındaki bir kadının darp edilip ölmesine sebep sebebiyet vermekten tutuklanıyor ve suçlu bulunuyor. hapse atılıyor. Evet. Conan Doyle bir şekilde buna dahil oluyor. Ama bu arada genel olarak toplumun genelinde de bir adamın susuz olduğuna dair bir görüş var. Zaten bu yüzden birazcık da Conan Doyle müdahil oluyor. 1908'de adamın temize gitmesine yardımcı oluyor ve bütün masraflarını kendi karşılıyor. Ve nihayetinde de adamı kurtarıyor. Yani bu şekilde iki tane gerçek davası var. Evet. Bu iki mevzunun ikisinin e, bence en Ortal. ortak yönü, Conan Doyle'un hayatının geri kalan taraflarına, özellikle spiritüalizmi çıkardıktan sonraki taraflarına baktığınızda bir not var. Bir, e, Victorian Web. Org'da e, geçen şeyi birebir alıntılıyorum. Arthur Conan Doyle her zaman için kaybedenlerin ve izlenlerin tarafında ve fanatikçe onları savunarak bulunmuş bir kişi olarak tanınıyor. Ve bu iki davadı da kendisine bir görev çıkardı. Yani 1900'lerin başında, Doreen dönem sonrası post bayık bırakmış bir adam olarak e, genç karısıyla beraber dünyayı gezmek varken ki geziyor da gidip kendine bir vazife ediniyor. Bu davalarla ilgileniyor, onları dinliyor ilginç bir şekilde. suçları kimse dinlemezken bu iki kriminal toplumun gözünde artık karalanmış olan kişileri, yani bu vaka yüzünden karalanmış kişiler değil bu arada. Belki de sırf o yüzden gidiyor dinliyor. Ve bizim hep söyleyip durduğumuz bir şey var her hikayenin en az iki tane yüzü vardır diye bir paranın iki tarafı oh. olması gibi bu diğer tarafını da merak eden bir adam çünkü bir yanlışlık olabilir bir sağlama gerekiyor diye kendi vicdanıyla yapmış olduğu bir mücadele büyük ihtimalle bu. Böyle bir şey var bu yani öyle bir çerçeve içine koymak lazım. Şey gibi düşün, görmüyor muyuz e, görmüyor musunuz? Agatha Christie kaybolduğunda ilk önde aramaya çıkacak olan o olurdu hani böyle koşturarak. Kesinlikle, kesinlikle. Ama tabii yani Agatha Christie bir tane arabacı özellikle sabıkalı bir arabacı öldürdü diye hapse atılsaydı mesela arabacının yanına ilk gidecek o kişi ayrıtı. olurdu. <gülüyor> Karısı Arthur otur oturdu yardım. Korkas sendikle oyarım gözünü demişti. Çok yaşlanmış olduğu için de belki yani. <gülüyor> O da doğru olabilir. Bütün bunlardan anlaşıldığı üzere bakıyoruz. Tarihle ilgileniyor dedik ya pek çok şeyle ilgileniyor. Aynı zamanda bir adalet savaşçısı gibi da, da görüyor kendini. Evet. Bu şey yine e, tam örümcek adam durumu hissediyorum. Yani büyük güç büyük sorumluluk getirir Evet var. mantığını kendi içinde taşıyan... Ve bunu kendi kendine gerçekten bilinçli bir şekilde görev edinmiş bir adama benziyor. En azından bu süreçte. Zaten bu güzel bir şey değil mi aslında? Yani yaptığın bir şeyin sorumluluğunu almak ve ona göre davranmak. Kimisi buna işgüzarlık da diyebilir tabii diyebilir. ki de. Demek çok yakın. O çok yakın evet o sınırda o yani aynen öyle. şov mu yapıyorsun meselesi geçen bölümde mümkün. bahsettiğimiz gibi mümkün. Bir de şey de diyebilir ya. Nedir adı saksı mıyım ben diyebilir yani. Hani vardı ya Belli bir yaşa gelmiş. Sanatçıların bana danışacaksınız kafası da olabilir. Onu orada. yapıyor ama. Yani onu evet, yapıyor sonralarda görüyorsun yani. onu. Tabii. Gelelim bilimsel araştırmanın, bilimsel metodun oluştuğu ve oluşur oluşmaz ya da bu kadar net değil oluşmaktayken daha bunu sezip, algılayıp içselleştirip daha sonra da muhteşem bir Karaktere dönüştüren Sir Arthur Conan Doyle'un nasıl olup da aynı zamanda bilimsel metodu en mükemmel şekilde kullanan adamın yazarının tam bir çılgın ruhçuya dönüşmesi. Daha doğrusu yani şimdi hakkını da yemeyelim 1800'lerin ortasından itibaren adam ruhçu. Yani şeyle aynı zamanlarda Sherlock Holmes yazarken bir yandan da ruhçuluk yazıyor bir yandan da bunu araştırıyor ama... Yani tabii İkinci Dünya Savaşı'nda oğlunu, kardeşini, iki kayınbiraderini, iki yeğenini kaybeden bir insanın yani bunu yapması da tabii çok yargılayabileceğimiz bir şey değil ama yani nasıl dönüşüyor bu adam buna? Nasıl olmuş da hem onu hem onu yapmış? Bu nasıl bir ikilemdir, nasıl bir ironidir? Çocukluğundan itibaren zaten annesinin anlattığı hikayelerle bir ilgisi var buna. Yani onu yatsımamak lazım. Paranormale karşı bir sevdası da demeyelim de var mı? ilgisi ya, var. doğa yani, üstüne doğa üstüne doğa üstüne paranormale karşı bir ilgisi var. Hmm. Ya yalnız şimdi şeyi atlamayalım. Dönemle ilgili bir şey bu. Var o sırada hiç kimse zaten bunu reddedemiyor. O sırada herkes ilgili de yani Akata Kristi de işte anlattık çocukluğundan itibaren o etkinin altında. Aynen. Ama yani kafayı çalıştırmaya başladıktan sonra yavaş Hadi. yavaş Hadi. diğer yönde bir hareketi var. Bu değişmiyor. Bu da bu da değişiyor aslında. Sonlara doğru öyle olmadı. işte kazın ayağı farklı muhabbeti ortaya çıkıyor ama... E, ...şimdi bu ilginç bir şey. Şimdi peri masallarına e, inanmayan bir karakter ortaya çıkartıyor. Tamam mı? Sherlock Holmes çok ciddi bir iddia. Anlattıklarıyla, konulara yaklaşımıyla. Kendisi periye bir yandan da inanan bir adam. Yani peri fotoğrafı var işte ünlü bir tane. Perilerle bir kız fotoğraf çektirdiğini iddia ediyor... Ve buna e, inandığını söylüyor. İki kız. <gülüyor> evet. Biri peri olduğu için zaten. Birden yo, yo, fazla hayır. fotoğraf var, Hı -hı. periler de var ama en ünlüsü bir adet kız var. Önünde dört peri yaprakların üzerinde dans ediyor. Ve çok net periler bunlar. Evet evet yani bayağı da çizim ayrıca netliğin yanı sıra. Evet yani. Şimdi şu, şöyle bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Biz gene bu yüzyıl dönüşü hikayesine geri dönelim. Spiritualism is the new black tadında bir cümle kurarsam aslında anlayabileceksiniz. Yeni moda oluyor. Ve e, modayı sadece üst baş giyin vesaire olarak almayın. Kültürel manada da bir moda olabilir. Dini manada da bir moda olabilir. Her dönemin kendine ait inançları, görgüleri, gittikçe daha ağırlaşan, böyle insanların özellikle üzerinde durduğu popüler olan düşünce yapıları olabilir, felsefesi olabilir. E, 1800'lerin ortasına geldiğinizde de 1870'e kadar özellikle yükselen bir şey var. O da spiritualizm çünkü bilim aşamalar kaydetmeye başlıyor ciddi manada. Evet. Ve bir sürü şey hurafe kısmına yazılmaya başlıyor. perilerdi, cinlerdi, işte İncil'in söylediği şeylerdi. Ve burada ciddi bir mücadele var. 1800'lerin başında mesela arkeolojinin ilk örnekleri İncil'in ispat edilmesine yönelik kazılar şeklinde başlıyor. Evet. Çünkü insanlar gidiyorlar işte bu Napolyon zamanında falan da artık gidip en sonunda Mısır'ı aldıkları zaman... Batı gözüyle orayı tam anlamında bir araştırma şansına sahip oluyorlar. Piramitleri vesaire Ki e, konunun doyulun da Napolyon zamanına ait yazdığı Hı. tarihsel romanlar evet. da var. Evet. Kaldı ki bizim bu tarafta işte Mezopotamya'da gene e, kazılar vesaireler yapılıyor. Falan falan daha devam ediyor. Bu geliyor. Şimdi burada yeni bir inanç tipi olarak spiritüalizmi ele almalıyız. Yani bunlar bilimle donanmış, geçmişin inançlarını hurafe olarak gören... Ama hala ortada bilimin henüz izah edemediği şeyler olduğu için kendilerince bir forma getirmeye çalışan dünyayı düşüncedeki insanlar, gençler olarak düşünüyor. Evet. Spiritualizm bu yüzden zaten peşine düşüyor ve artık perileri görüyor, görmüyor. İşte karısı başta olmak üzere ölen kim varsa onunla konuşmaya çalışmak, işte bir medyumlarla düşüp kalkmak, bütün dünyayı özellikle Amerika'yı gezip, ...spiritualizmi anlatmak panellerde vesaire gibi çabalar aslında gençliğinden itibaren sahip olduğu bir dinin ve proteste bir dinin çünkü yeni bir akım bu evet. şeyleri nedir adı takipçisi olduğunu gösteriyor yani ve de şu, şu ilginç Sherlock Holmes aslına bakarsan hurafeleri yerle yaksan ederken spiritualizme girip çıkmıyor spiritualizme minimum derecede temas ediyor çünkü sp spiritualizminde yumuşak karnı var. Henüz ispatı muhtaç bir yerde. Tabii ama birebir şeyi unutmayalım. Yani ruh diye bir şey, hayalet diye bir şey yoktur. Cümlesi Sherlock Holmes'ün ünlü cümlelerindendir. Yani şimdi sen bunu yazıyorsun, bunu bu adama söyletiyorsun. Aynı anda ama sen hayaletlere inanıyorsun. Bir de onları savunuyor. savunuyorsun. Savunuyorsun. Yine tamam adamın karakteri bu. Yine alıyor bayrağı en öne geçiyor. Orada, hmm. Yani neyle ilgilenirse... Çok tutarlı kendisi Sonuna içinde. Sonuna kadar gidiyor. Kendi içinde. Ama bir ama, yazarın işte yazlı işte şey inanması yani, yani dünya görüşü mü değil mi o kısım şey ilginç. Tabii ama büyük bir değişme yani katolik, agnostik, ruhçu katolik gibi ruhçu. böyle bir değişim yaşıyor. Bu sırada ateizim. da ama Sherlock Holmes kadar sağlam bir karakteri yaratabilmek hmm. e, yani yazamazsın değil işte yazıyorsun bu da çok net bir. Örneği, pırıl pırıl bir örneği. Hiç Ş alakan olmayan bir şey yazar. Ama çok da bir, şey bir karakter. Yani şimdi hurafelere inan, safsatalara inanmıyor. Mesela ruhtan kısıt orada hayalet hikayesine inanmamak. Bahsedilen o perili köşklere vesairelere de kendisi de inanmıyor. En sonunda peri fotoğrafına inandığı ortaya çıkıyor ama Sherlock Holmes'u yazmayı bıraktıktan 15 sene sonradan bahsediyoruz. Tabii, tabii. Belki kendi içindeki şüpheleri Sherlock Holmes'ün içinde kullandı. Ama hani önceki programda da bahsettiğim gibi Sherlock Holmes aslında böyle yeni muhafazakar bir adam. Yani kendi içerisinde de bir neokon vaziyetinde duruyor. Hala monarşici. 1887'de Society for Cicicle Research adlı bir şeye giriyor, organizasyona giriyor. Burada zaten paranormal olayları, clairvoyantlar, medyumlar vesaireler bunları araştırıyorlar Bunları araştırıyorlar mı yoksa bunların doğruluğunu kanıtlamaya mı Doğruğunu, çalışıyorlar? Aslında doğruluğunu <gülüyor> kanıtlamaya çalışıyorlar mı? Orada bir e, şey var şüphe var. Şöyle ki çünkü ileriki tarihlerde 84 kişiyle birlikte buradan ayrılıyor. <gülüyor> Şeye karşı, spritüelizme karşı bir savaş yürüttüklerine inanarak yani bu e, oluşumun e, buradan ayrılıyorlar. Anladım. Yani ama süreçte oluşmuş olabilir. Yani. Süreçte oluşmuş olabilir. Evet, evet çünkü zamanla gelişmeler oluyor. İşte evet. Nasıl kendisi bir taraftan bir tarafa ilerliyorsa. Aynı şekilde organizasyon da evet. ilerliyor denilebilir. Aynı sene e, Freemason oluyor Phoenix Lodge'da. Şimdi bu şeyden Freemasonluk'tan yani daha doğrusu Phoenix Lodge'dan 1889'da bir ayrılıyor. Sonra 1902'de geri dönüyor. Sonra 1911'de gene ayrılıyor. Yani böyle bir gidiş gelişleri var. Evet. Fakat genel olarak... Yapılan yorumlarda işte senin söylediğin gibi ailesinden çok kişiyi bir anda ve arda, arda kaybetmek onu büyük bir boşluğa sürüklüyor ve mezarın ötesinde bir hayat, bir var olma durumu aramaya başlıyor. Aslında evet. onu spiritualizme iten şeylerden bir tanesi bu. Aynısını Houdini bölümünde de konuşmuştuk. Houdini de annesini kaybettikten sonra şeyini aynı bir spritüalizmin iddialarını merak edip acaba bir çıkış olacak mı diye evet. kendisi gidip dahil oluyor. Ama e, ne bileyim Houdini bir kişiyi kaybetmişti. Belki aralarında yaş farkı da var. Var başka ama tabii bir de, bir de yaptığın işle tabii şey yapıyor. Houdini olayın çarlatanlık kısmını çok iyi bildiği için onu görünce uyanıyor olma ihtimali var Houdini'nin. Yani Houdini başka bir cins. Düşününce e, hani öyle derler ya başka bir cins yani daha uyanık. Bir de bir yandan Houdini daha dürüst galiba. Diğerinin çünkü etrafında kendine yaratmış olduğu bir kimlik var. Bir persona var. Arthur Ko Conan Doyle'un Yani video davalara karışıyor. Herkes lafını dinliyor. Bahar Savaşı'na katılıyor falan. Houdini öyle bir adam değil. Houdini kendini çok iyi biliyor. Yaptığı işi çok iyi biliyor. Kendini adadığı şey falan belli. Sanki Arthur Conan Doyle o buhranla beraber o kendi kimliğinin içerisinde kayboluyor gibi. Anlatabildim mi? Böyle savrulup gidiyor. Ama, ama şey yani olay bir, son bir telefon görüşmesi yapabilmek gibi ailesiyle ben yani bu kadar ciddi evet, almasının evet. öne çıkmasının sebebi o düşünüyorum. Yani hakkını verebiliriz tabii yani bu Hı -hı. nasıl olmuş ama dedim ki çok büyük şeyler işiyle işte karakter yarattığı karakterle kendi varoluşunun sürdürüşündeki zıtlıklar hep dikkatimizi çekiyor yani. da o yüzden sen Sherlock Holmes'u yazıp Sherlock Holmes'e o lafları ettirip sonra nasıl olur da. Bu kadar büyük bir ruhçu olursun, o, o büyük bir merak Kendi olursun. içinde de sorguluyor galiba. Mesela bu spritüelizmle ilgili yazdığı bir kitap var. The Land of the Mist, Professor Challenger hikayesi mesela. Burada konu spritüelizm. Yani sadece ilgilenmekle kalmıyor. Bununla ilgili kitap da yazıyor. Bir takım şeyleri kanıtlayabilmek için, işte senin dediğin gibi. Yani insanlar o zaman bir kişiye karşı veya bir topluma, yani bir topluluğa karşı bir şeyleri kanıtlamak için kitap dahi yazabiliyorlar. Aslında konunun Doyle da bu evet. şeyi kullanıyor. Evet, bu kartı kullanıyor. Bunun yakın zamanda örneğini kimden görüyoruz biz mesela? Scientology ile beraber dünyanın en kötü filmi seçilen filmlerinden bir tanesi seçilen bizim John Travolta'nın Dünya 2300 mi, 2050 mi öyle bir tane filmi vardı. Scientology tarikatının tamamen e, evren kurulumunu, Evet. hikayeleştirip işte uzaydan gelen tanrılar bizi şöyle e, değiştirdi biz aslında onların soyundan geliyoruz falan gibi o da bir filme çekmişti de bütün da bir para dökmüştü anca toparlıyor galiba 15-20 senedir <gülüyor> şimdi e, şöyle bir baktığımız zaman bir de şöyle bir şey var sürekli kanadı kırılıp duru, duruyor evet. yani bir şeye birine inanıyor pat yalan çıkıyor Bir başka birine inanıyor pat o da şey e, üç kağıtçı çıkıyor yani böyle bir de durumu var Örnek verecek olursak senin verdiğin örnekten başlayalım. 1922'de yazmış olduğu iddiayı kanıtlamak için The Coming of the Fairies diye bir eser var evet. ortada. Bu da işte bu beş tane Cottingley Fairies dedikleri yani Cottingley hey. Perileri adı altında bir fotoğraf serisi. O da ne iki tane kız ufak kızlar bunlarda evet. bir fotoğraf çekiyor. Beş tane fotoğraf çekiyor fotoğraflarda periler görünüyor. Şimdi daha sonra bunun tabii 1800 1980'de 1980'de tam olarak şey olduğu kanıtlanıyor. Ki aslında çok belirgin ama demek ki 1980'e kadar hala bir şüphe geliyormuş. <gülüyor> Fotoşap olduğundan. <gülüyor> aynen öyle. <gülüyor> e, Spirtüelizm çok güçlüdür ama 70'lerde, 80'lerde. Tabii tabii. Uh -huh. Yani Nive'ye evrilmeden önce ama yani baya baya... Şaka bayağı. gibi fotoğraflar. Bugün hiç kimsenin inanmayacağı şeyler ama... Spirtüelizm başlatan hadiseyi de hatırlıyorsunuz. İki tane kız kardeşi baş parmakta yere vurma hikayesi. Ayak baş parmağıyla. Hı. Gene kızlar kullanılıyor. Herhalde... Küçük kızlar, masum ve onların bulunduğu bir kare ya da bir vaka e, evet, şey Evet onlar olmaz. yalan söylemez. Söylen evet, gibi. Evet, ya, evet zaten komik ya. işin komik yanı kızlar itiraf edememişler. Ya Oyun olarak başlamış bu. Koskoca konun, Conan Doyle gelip de Aa, evet bunlar Gerçek. peridir, gerçektir deyince e, itirafları Eyvah, var. Yani bilmem. o koca konum Doyle gelmiş bize böyle diyor biz itiraf edemedik. Yani koskoca Conan Doyle gelmiş bize... Periler var demiş. Kendi, kendi yalanına <gülüyor> inanmak <gülüyor> ayrı. Bir de yani adamı o kadar ünlü bir adam, o kadar şey bir adam yani kalkıp da bu adam işte buna inandı ama biz de aslında yalan söylemiştik diyememişler. Seneler sonra ortaya çıkıyor zaten yani itiraf ediyorlar. 1919'da magician yani ne oluyor? Illusionist, hmm. illusionist, e, P.T. Selbit'in yapmış olduğu bir duru görü seansı var hı hı. bu duru görü seansına katılıyor ve diyor ki bu kesinlikle gerçek ve hakikidir diye Tabii sonra gerçek ve hakiki olmadığı çıkıyor bu aralar Houdini ile tanışıyor ve Houdini ona aslında bütün bu gelecekten haber verme işte ölülerden haber alma işte ruhların gelmesi yok ektoplazma falan filan bütün bunların aslında birer Safsata, Safsata çıkıyor, olduğunu ve bir bunların oyun olduğunu göstermeye çalışıyor ve ona bir oyun yapıyor fakat bırak ikna etmek Doyle'ı Doyle buna kesinlikle inanmıyor diyor ki senin de böyle güçlerin var sen bana bunları söylemek istemiyorsun bunun yerine beni olmadığına inandırmaya çalışıyorsun diyor ve gidiyor ondan sonra zaten aralarında bir tartışma tartışmalar büyüyor Travmayı düşünemiyorum ya. Zavallının yaşadığı. <gülüyor> Hiç, Hayır, yani, yani. Dilizyon diyorlar ya böyle hani e, gerçeklik algısını yitirmiş saplantılı bir adam olacak. Halüsinasyona dönüyor. Ayşe, bir, yani. bir şey daha var. Bir şey daha var ama bu, bu kadar şan şöhret Artık Conan Doyulu yanlış bir şey düşündüğünü ikna edemezsin sen. Tabii. Öyle alelade bir adam olarak Houdini bile olsan ben yanlış mı düşünüyorum? Ne demek istiyorsun? Saygısızlık etme olur hani. Tabii. Anladın mı? Ya düşünsene. Houdini ikna edememiş. Bırak iki tane kız ikna edecek biz yalan söyledik diye. Yani ya mümkünatı o, var o, mı yani? O kızlar tabii az değil. Daha sonra bir daha çektirmişler fotoğrafları. İki üç versiyonu var onların. Önce küçük kızlar. Daha sonra 1920'dekinde genç kız olmuş bunlar. Hala şeyler duruyor. Falan. Ama herhalde tarihin gördüğü en beceriksizce demeyelim de çirkin, kötü, komik şeylerden biri. Çalışmalardan Şimdi, bir tanesi yani. Evet, evet. Safsatanın ee, genel şeyi bu ya evet. maalesef. Bu şeylerle, perilerle, perilerin olduğu aynı sene... ruh çuluk fotoğrafı olan, ruh fotoğrafçısı olan... ...bir adam var William Hope diye. Hmm. Bu psychic araştırmalar yapan Harry Price... ...bunu suçluyor. Sen üç kağıt çekiyorsun. Evet. Ondan sonra insanları kandırıyorsun. Vesaire diye. Bunun üzerine... Doyle fena halde kızıyor bu duruma. Diyor ki sizin kurum diyor spiritualizmi yeriyor, kabul etmiyor hatta buna karşı geliyor diyerekten 84 arkadaşıyla birlikte istifa ediyorlar evet. kurumdan. Ve aynı zamanda bu burada da bitmiyor. Doyle ve arkadaşları epey bir süre prizı e, tehdit ediyorlar. Hı hı. Bak işte Houdini'nin sonu böyle oldu. Senin de sonun böyle olur. Vakka Houdini'nin sonuna bir şey olmuş da değil yani. Sonuçta adam <gülüyor> inanmamış, inanmadığını söylemiş yani ama ya, öyle bir çatır, tehdit çatır. var ortada. Yani bak Houdini'ye ne yaptığımı gördün. Houdini'nin yani, bunlara ne yaptığını aslında evet. görmek aslında lazım. Aslında evet yani ama doyolunu kabul etmiyor işte. Rezil ediyor bir anda. <gülüyor> Amerika'yı gezip gezip şey yapıyor. Herifini yok ediyor heriften. Bu arada yani. tabii hemen ardından kim çıkarsa ona inanıyor. Aslında biz onu görüyoruz. İşte Agnes Zenik var. O da yalancı olduğu ortaya çıkıyor. Ona inanıyor. Ee, Euspesa var. Paladio. Ondan sonra ona inanıyor. O da yalan çıkıyor. Zaten bir de e, arada tam detayını söylemedik ama ilk eşi öldü. Bu sırada tam o ölürken ikinci eşiyle tanıştı. Hemen onunla e, kısa bir süre sonra evlendi ve bu ikinci eşi de medyum olduğunu iddia ediyor. Bir yandan zaten bir medyumla yaşadığını düşünüyor. E, zaten karısı Yeni kadını da temsil ediyor. İşte ne, ne bileyim e, spor yapıyor. Ondan sonra çağdaş e, manada ciddi bir kadın entelektüel. O dönem işte post-Victorian çağı da, evet. diye düşün. Ondan sonra e, zengin, varlıklı, oturmasının kalkmasını biliyor. Aynı zamanda çok heyecanlı, yeni dünyaya karşı, dünyanın yeni almaya başladığı forma karşı bir şey var. 1890'larda tanıştım böyle bir kadının Zaten spiritüalizmle alakalı bir iddiası, bir ilgisinin olmaması zaten düşünülemez. Ama sonuç itibariyle şu var. Ya sen görüyor musun? E tabii canım falan gibisey. Anlatabildim tabii mi? Birazcık böyle ben... sosyal bir din haline tabii geliyor. Tabii. O. yani o dönemin ilerici olmasının, ilerici olmanın o dönemde koşullarından biri de ruhçuluğa inanmak gibi bir altyapı, bir kitle isterisi yatıyor işin bir de, altında. Bir de level yükselsin diye toplulukta ben aynı zamanda çağırıyorum da şekerim gibisinden bir şeyde, salon konuşmaları da oluyor. Burada arada gülümsüyorsunuz falan ama ben bunları bir kısmını okudum şeylerde, e, hikayelerde falan. E, ve bunlar satirik metinler değildi, hicvedici değildi. İnsanlar inanıyordu böyle şeylere. Evet. Birbirin elinden tutup böyle hemen bir masa teşkil edip daha sonra Pendred evet. kullandılar bunu birebir. Bir masa teşkil edip hemen bir ruh çağıralım soralım bakalım ne oluyormuş. Çocukken bile olmuyor olmalıydı. Ya yani. Her birimizin Berit, çok hayatıcı biliyorum. vardır canım. canım. Yurt dışında e, akrabası olan varsa şeyi biliyordur. Hadi bir ara bakalım Almanya'yı. Orada saat kaçmış falan gibisinden Bir hale dönüşü anladın mı? <gülüyor> tabii o de ne işte yapıyorlar yani bunu da, gülümsemeden da bunu dinlememiz bugün artık mümkün değil. De, o yüzden gülümseyerek dinliyoruz evet, yani. Evet evet rezalet bir de ya. Çok ciddi paralar dönmüş öyle söyleyeyim. <gülüyor> Şimdi tabii bu ruhçuluğa karşı başlatılmış savaşı, savaşa karşı... Doyal'ın intikam aldığına dair bir e, söylenti de var. O da down adamı denilen bir e, evet. olay. Olay da şu, bir çukurun içinde bir iskelet bulunuyor. İskelet çok erken insan iskeleti olarak tanımlanıyor. Fakat daha sonra bunun yalan olduğu, kurmaca olduğu ortaya çıkıyor. Ve bir iddiaya göre, tabii bu iddia ne kadar doğrudur? Çünkü tam olarak şeyini bulamadım. Yani bu iddianın kaynağını vesairesini bulamadım. İddiaya göre bunun hazırlayıcısı... Konan Doyle. O da evet. işte ruhçuluğa karşı yapılan şey ne derler? Yani bir sahtekarlığa başka için. bir sahtekarlığı yüzü çevirmek. Ve şey, Reddetmiyor zaten evrimi, o şey insan evrimini vesairesini reddetmiyor ama işte yani Conan Doyle artık emekli büyükelçi kıvamına geldiği için zaten ondan çok fazla bir hayır beklememek gerekiyor. Osmanlı İmparatorluğundan bile Mecidiyen Mecidiye nişanı var adamın. Ama niye acaba İkinci Abdülhamit'in kitaplarına baktı mısa? <gülüyor> <gülüyor> Yani Pinkerton'lar vesaireler var. Nick Carter'lar var. Düşünsene Arthur, Arthur Conan Doyle'un Sherlock Holmes'leri olmayacak mı? Galiba ilk çevirilerden bir tanesi hatta. Osmanlıca'ya çevirmiş. Hmm. Aynı şimdi bunların sonunda Arthur Conan Doyle 1930 yılında bahçesinde elinde bir çiçekle kalp krizi geçirip karısının kucağında ölüyor. O da bir laf dinlememe hikayesiymiş. <gülüyor> Yani evet, doktora e, gitmeme evet. gibi durumlar söz konusu. Evet. Ee, uzun süre hasta, doktora gitmek istemiyor vesaire derken işte öyle arka bahçede gidi veriyor, gittiği anda da arka bahçeye gömüyorlar zaten kendisini. 1950'lere kadar kendi evinin arka bahçesinde, sonra ev satılıyor, ev satılınca da orada kasabanın kilisesinin Daha bahçesine. Var. Onu gömüyorlar ama cenazesi renkli tabii ki böyle bir karakteri. Bu arada karısına söylemiş olduğu bir son söz var. O da ''You are wonderful'' yani ''Sen harikasın'' deyip gidiyor adam hmm, İyi bari yani. Ama onu çiçeğe mi söyledi, kadına mı söyledi, orası muamma. Yoksa ölmek üzereyken gördüğü kutsal ruha mı söyledi? Ha, onu bilemeyeceğiz aynen. tabii evet, ki. Evet, onu bilemeyeceğiz, doğru. Ama bu süreç bitmiyor arkadaşlar. 2012 yılında, başka Charlotte'ın biri çıkmış YouTube'da bulabilirsiniz... Arthur Conan Doyle benim içimden sizlere seslenecek deyip bir videoda kendi zaten tabii teknoloji yine sağ olsun 1920'lerde son dönemlerinde çekilmiş Arthur Conan Doyle'ın bir bugüne ulaşan röportajı var. O röportajdan nasıl konuştuğu, aksanı, sesi vesaire her şeyi öğrenebilirsiniz. Tam da bunu taklit ederek şarlatanın biri çıkıyor 50 dakika. İçinde içinde Arthur Conan Doyle varmış gibi e, canlandırıyor, içine canlandırıyor. Şey yani. <gülüyor> hala ruhçuluk <gülüyor> safsatasının çok güçlü bir şekilde sürdüğünü de hep beraber biliyoruz. Evet. Teknoloji çok garip bir şey bu Feriz hikayesinde. Bu kızların önünde hani periler var. Şey. Tabii tabii. O kadar çok şey aşağı çıktı halde Kodak'tan uzman getirdi. Kardeşim bunlar sahte değil diye e, bir beyanda bulunulduğu anda herkes inanmaya başladı. Evet. Şimdi bu mevzu artık ne gerçek ne değilden çıkmış vaziyette. Kim otorite, kim değil? Kimin evet. lafı dinlenir? Kim doğruyu söyler ya da kime inanmak istiyorsun? İstemek var ya. İnanmak var zaten. Aynen, i̇nanmaya kaldığında çok şey kaybediyoruz. Burada şöyle bir tespit var çok dalga geçerler. 2000'lerden sonra cep telefonlarının kamera şeyleri yükseldikten sonra işte o piksel rate evet. yükseldikten sonra hiç UFO fotoğrafı çekilememesi. İlginç bir şekilde. Nedense gene handheldle çok uzakta deniz üzerinde 20 kilometre diye zoom yapmaya çalışan adamlar. Oradaki ışıklara gibi. Ama hiç ufa fotoğrafı yoktur böyle. Dandik kameranın mezar Çok güzel içinde. söylüyorsun. Zaten 90'lardan beridir hiç hayalet fotoğrafı da yoktur zaten yani. Buyurun iş, buradan yakın. <gülüyor> yani işte ne bileyim. Şimdi biz bunların hikayesini yazan adamlarız tamam Biz hikayesine e, tapıyoruz, bayılıyoruz. Ve arada da sorular geliyor. Ya inanıyor musunuz, İnanmıyorsunuz? O başka bir düzlem. Hikaye olarak çok keyifli. Hayaletler, uzaylılar, işte bilim kurgusunu yapın, korkusunu yapın, gotiğini yapın bilmem neyi. Anlatın bunları hikaye edin. Aynen Öküleğin, öyle. Orada hiçbir sorun da yok. Çok güzel şeyler bunlar hikaye olarak, masal evet. olarak çok güzeller. Evet ama e, Arthur, Arthur Bey'in yapmış olduğu gibi e, kendi hayatınıza bunu entegre etmeyin. Ya bunu yaşamayın. Bu çok sakat bir şey. Ve 1900'dan itibaren 100 yıl dönüşü. Arthur Conan Doyle ve ailesine çok ciddi zararlar vermiş. Evet. Bunların izlerini görüyoruz bu ruhçulukta vesairede Ve arada da insanlar çıkıyor. Ya öyle bir şey olsa Sherlock Holmes'u yazan adam bile inanıyor. Siz nasıl böyle dalgasını geçiyorsunuz falan diye, diyen adam gördüm. Yani öyle bir yarı cahil Tabii, bir Topluma ürünü. örnek olduğu için doğal olarak toplumun inanç seviyesinde yükseltmiş oluyor. Ama bir yandan da şimdi bilimsel bir din ya hani bu. New Age de öyleydi mesela. Ya ama arkadaş onlar inanıyor evrime bilimsel bunlar. Ulan, evet ne? yani e, inanç deyince bir durun. Lütfen inanmayın. Önce şüphe edin. Biz bu hafta Sir Arthur Conan Doyle'ı konuştuk. Umarız bizler kadar keyif almışsınızdır bizi dinlediğiniz için. Ha bu arada Galib'in kitabı okudunuz mu? Biraz yorum yazın ya. Bir hafta oldu. <gülüyor> evet bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.